Yani kardeşler Farsçı olabileceğini söylüyorlar. Doğrudur Farsçı'dan geçmiş olabilir. Evet. Selamünaleyküm hocam demiş kardeş. Aleykümselam. Bazı abi ve kardeşlerin soruları var. Buyur inşallah. İstiyorlar kelimesi kat'i mi zanni mi? Ha mahkem meselesini soruyor. Bu konuda bizim bir tane risalemiz var. Yeri gelmişken bunun müjdesini de verelim. Hani bir site açıldı. islamiyetutlerr.com'du değil mi? islamiatetutuler.com oradan 7-8 tane ilim talebesi hocanın hazırladıkları güzel ilmi faydeli risaleler, çalışmalar var. Acizane bana düşen de nasların delaletinin zanniliği ve kat'iliğiydi konular arasında. Bu konuya dair ben bir risale hazırladım. islamiatetutuler.com'da mevcuttur. Oradan dileyenler bakıp okuyabilir, faydalanabilirler. Yakında islamdaveti.org'a da aynı risaleyi koyduracağız inşallah islamdaveti.com dizgisi yapılmış bir şekilde kardeşlerin hizmetine sunacağız. O istiyorlardı kat'i mi zanni mi diyen adamlar önce bir usul-i fıkıh kabul etsinler, ondan sonra kat'i mi zanni mi derler. Çünkü günümüzde öyle bidatçı sapıklar türediler. Usul-i fıkıh bidattır diyorlar. Oysaki usul-i fıkıh yer yüzünde ilk yazan İmam Şafii'dir. Allah kendisine rahmet etsin. Şafi'ye sünneti öğretmesinler. Şafii sünnet için koltuğu kelleyi koltuğunu almış bir adamdır.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 Ta ki aşağılanmasınlar kafirler tarafından. Ayette dünya altı günde yaratıldı diye hadiste yedi diye geçiyor. Nasıl cem edilir? Yani bu konuda ben bilgi sahibi değilim. İbn-i Bu diyor ki bu lafızda yanlışlık var. Ravi yanlış rivayet etmiş. Müslüm hadis. Başka bir malumat olan var mı? Yani kardeşlerden birinin bize İbn-i bu yedi diye geçen lafzın ravi'nin <gülüyor>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 Rasûl size neyi verdiyse alın, vamanah kumunhu fenta hu, neyden de nehyettiyse ondan da sakının. Gene başka bir ayet kelimede Nahl suresinde Allah Subhanahu ve Teala: İnna enzelnâz zikre li tübeyyine lin nâsi mâ Biz sana zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın diye. İnsanlara indirilen Kur'andır, indirilen zikir sünnettir bütün alimlerin ittifakı icmasıyla. Hak güneş gibidir, körler güneşi göremezler.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 Selamünaleyküm, Aleyküm, Aleyküm Hocam. Zahiren Müslüman görünen birinin münafıklığından şüpheleniyorsak ona nasıl bir muamele bulunmak? Adam küfür izah etmediyse Müslüman muamelesi yapacaksın. Açık bir konu. <gülüyor> Selamünaleyküm Hocam. Sanalda akideyi fesada uğratan güruhların web sitelerini hackliyorum. Bunun İslam açıdan boyutunu, ölçüsünü ve hükmünü açıklar mısınız? Yani böyle biraz işi oyun eğlenceye dökmede, Allah veresinde küfreden bütün siteleri kapatın. <gülüyor>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 Her daha kısa anlayabileceğimiz bir soru yazarsan cevaplarız inşallah Allah razı olsun.